Kullu nefsin zâikatü'l-navut sümme ileyne turca'û salatallâhu'l-azîm Muhterem Müslümanlar İnsan hayatının dört farklı devresi vardır. Birincisi cenin dönemidir. Rahim'de Kaldığı müddet İkincisi Dünya hayatıdır Üçünlüsü kabir dördüncüsü ahiret Olacaktır Bu dönemlerden Her biri öncekinden Daha uzun olacaktır Anne karnında Dokuz ay Dünyada şu kadar yıl Kabirde Kıyamet Kopuncaya kadar Ahirette ise sonsuz nimet ya da azap olacaktır. Şu an dünyada yaşıyoruz. Ölümle bitecek bu hayal. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ minhu, فَاِنَّهُ مُلَا ف۪يكُمْ Hani şu, korkup kaçtığımız ölüm var ya, o bir gün mutlaka gelecek fi ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Ertarafı surlarla çevrili, zırhlarla kaplı kalelerin ucunda olsanız, كُلُّ نَفْسِنْ رَائِكَةُ الْمَوْ En güçlüsü insanın en zayıfı, istisnasız hepsi ölümü mutlaka tatacak. Muhterem kardeşlerim, İnsanlar arasında şöyle, yanlış bir düşünce var. Ölümü musibet olarak görüyorlar. Evet, eğer dünyada Rabbine secde etmiyor, işinin hakkını vermiyor, milletin, devletin, fakirin malını yiyor, yapması gereken ibadetleri kainatın sahibine ifa etmiyorsa, bu kişi için ölüm bir musibetti. Tıpkı yıllarca adaletten kaçan bir caninin yakalanıp mahkemeye çıkarken yaşadığı korku gibi bir onun adına olur. Aka. وابتغ في ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ahiret için çalışan dünyada Rabbimin verdiklerini ahireti kazanmak için burada infak eden bunu yaparken çocuklarının geleceğini de unutmayan dünya ile yeteri kadar da uğraşanlar bunlar için ölüm dostluğu dosta taşıyan bir köprü olacak bir gün Seleme bin Dinar rahmetullahi aleyh yanına halife geliyor. Bir talebenin hocanın karşısında oturma hali gibi çöküyor. Sonra diyor ki Ey alimi Rabbani söyler misin neden ölümden korkuyorum? Diyor ki Seleme bin Dinar İnnekum amaltum dunyakum ve kabartum siz dünyaları imar ettiniz, saraylar kurdunuz, onlar da ebedi yaşayacağınızı hayal ettiniz. Fakat bütün bunları yaparken ebedi kalacağınız, insan hayatının son merhalesi, ahiretinizi harap ettiniz, bunu düşünmediniz. Onun için ölümden korkuyorsunuz. O zaman halife, vay başıma gelen diyor. Peki o zaman ben nasıl bir dünyaya gidiyorum, beni ne tür bir gelecek bekliyor? Diyor ki, Seleme bin Dinar, <gülüyor> olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet edenler, mukâşefe, konumunda, durumunda olanlar, onlar şunum gibi ahirete gidiyoruz. Bir baba memleketi için, İslam için mücadele ediyor. Ederken esir düşüyor. Esaret kampına götürüyorlar. Yıllarca orada duruyor. Sonra kurtuluyor. Evine, vatanına dönerken nasıl sevinirse dünyayı bir zindan olarak yönelmezler. gibi sevinecek. Fakat eğer dünyada Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre yaşamadıysa bu da kendine efendiden kaçan bir köle gibi. Nasıl o yakalanınca işte şimdi tekrar zulme dönüyorum acıya dönüyorum gözyaşlarıyla gider işte asili ahireti böyle gördüğümden ölümden korkar cana ve hakka böyle gider. onun için Kur'an-ı Hakîm bize bu iki tipi anlatırken buyuruyor ki tetecesselu aleyhimu'l melaiketu alla taqahu ve la tahzanu ve ebşiru bi'l cenneti'l lati kuntum tu'adun melek fen son anında insan oğlunun yanına gelecek işte Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sana vaat ettiği cennet diyecekler, sevin bununla. Fakat o köle gibi kaçan, şimdi dönen yani Cenab-ı Hakk'a isyan eden o da giderken يَوْمَ يَرَمَّ la لَا بُشْرَى يَوْمَ اِلِّلِّ mujrimin yok diyecekler. İşte gideceğiniz cehennem. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ لَا بُشُرَى يَوْمَ اِذِلِ <لِلْمُجْرِمِينَ> Efendim, ölümün Müslüman için rahmet, Allah ve Resul düşmanı için musibet olduğunu şu örnekle müşahes hale getirip hutbemizi bitirelim. İki tane adam tasavvur ediniz. Ev kiralıyorlar. Kendi evleri harap bırakıyorlar. 20 yıllığına ikisi de ev tutuyor. Duruyorlar evde. Biri önce harap bıraktığı hanesini unutuyor. Kapısını açmıyor. Zaten haraptır ya. Öyle bırakmıştı. İçine yılanlar giriyor, Çatı daha da çöküyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Evin sahibi geliyor, kapıyı vuruyor. Diyor ki: "Bu ev senin değil. Sahibi bendim. 20 yıl doldu. Kira sözleşmesi de bitti. Hadi ayrıl bakalım evimden." Diyor. Çıkıyor haneden. Gidiyor harap bıraktığı evine. Kapı açılmıyor. İçini yılanlar kaplamış. İşte dünya, kiraladığımız bir yer. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءَةِ وَالْأَرْضِ Yerlerin ve göklerin sahibi, kira sözleşmesi. Yani ömrünüz bitince, Hazreti Azrail'i gönderecek. Hadi bakalım, çık şimdi buradan. Nereye? Kabire. Nereye? Oradan ahirete. Fakat diğer kişi, o da 20 yıllığına evini kiralamış, gidiyor bir gün penceresine, diğer gün kapısına, boyasına bakıyor, evini tamir ediyor, güzel bir halle alıyor. 20 yıl sonra hane sahibi, hadi çık bakalım dediğinde ev onu bekliyor, o da evine koşmak istiyor. Burası benim ebedi yurdum diyor, zaten güzel olmuş ona Rabbim bir de cennet demiş, beni bekliyor. Mü'min ikincisi. Onun için ölüm. El-Mabutu Risrun Yusilul Habibe İlel-Habib Dostu, dostla kavuşturan bir köprü olacak. Onun için ki, Hazreti Mevlana o ölüme düğün gecesi şebi aruz diyor. Dünyada Musakim yaşayanların ölüm anı şeb-i aruz olacak. Allah Resulü tasdik ediyor. Kur'an haber veriyor.